Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz isim fiil ekleri. Fiilden isim yapma ekleri Mastar veya isim fiil ekleri de denilen ekler, fiilden isim türeten eklerdir. Ma, me eki, fiildeki oluş ve kılışı bir iş adına dönüştürme özelliği taşıdığından, her türlü olumlu, olumsuz fiil kök ve gövdeleriyle çatı ekleri almış fiillere de gelir. Açma, açmama, bilme, bilmeme, oynama, gecikme, gülüşme, koşma, karşılama gibi ma ekiyle bir takım kalıcı adlar ortaya çıkmıştır. Asma, besleme, bölme, çıkma, çizme, kazma, dokuma, dondurma gibi. Fiilin mastar biçimi diye de adlandırılan mak eki Fiildeki soyut hareketleri adlandıran, onları at biçimine sokan bir ektir. Açmak, bakmak, biçmek, danışmak, görüşmek gibi. Bu ek, kalıplaşma yoluyla kalıcı bazı yiyecek, içecek, araç ve gereç adları da yapmıştır. Çakmak, ekmek, ırmak, ilmek gibi. Fiilden isim yapan başka bir ek, ış, iş, uş, üştür. Diğer mastar ekleri gibi fiil kök ve gövdelerine gelerek o fiilin adını veya tarzını ifade eden bir ektir. Diğerlerinin hareket ve iş isimleri yapmasına karşın ış, eki, tarz isimleri yapar. Durmak, kökle ilgili hareketin adı. Durma, kökle ilgili işin adı. Duruş, kökle ifade edilen fiilin tarzıdır. Master ekleri, fiil kök veya gövdelerinin karşıladığı soyut hareketleri, fiil, iş ve tarz isimleri halinde kullanılış sahasına çıkaran eklerdir. Bu fonksiyonlarıyla, fiil kök veya gövdelerinin anlamında diğer yapım ekleri gibi büyük bir değişiklik yapmayıp, kök veya gövdenin ifade ettiği kavramla ilgili hareketin, işin veya tarzın adını yapar. Gelişini beğenmedim cümlesinde, gelme işinin o andaki tarzı anlatılmıştır. Geliş, gelme işinin tarzıdır. Bu ek, kalıcı isimler yapmaya diğer master eklerinden daha elverişlidir. Alışveriş, satış, çekiliş, buluş, anlayış, bekleyiş gibi. Şimdi yapacağımız konuşmayı isim fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyelim. Ahmet, dün tiyatroya gitmeye karar vermiştin, değil mi? Evet. Ama bu gidişle tiyatroya gidişim biraz zor olacak herhalde. Neden? Önemli bir durum yok ya. Hayır, çok önemli sayılmaz ancak kardeşim saat 12.30'da yola çıkmış. Ankara'ya varmak üzeredir. Gidip onu almam gerekiyor. Tamam o zaman. Eğer işin erken biterse ve bize katılmayı düşünürsen telefon açarsın bana. Tamam. Bilet satışları başlamışsa bana da bir kişilik yeri ayırtırsın sen. Olur mu? Satışların bitiş zamanına yetişirsin zannediyorum. Ama ben yine de ayırtırım yerine. Kardeşinle tanışmayı çok isterim. Eğer isterse onu da getiririm buluşma yerimize. Hem annem dolma ve gözleme de göndermiş. Onlardan da getiririm sana. Çok memnun olurum vallahi. Akşam gelişini iple çekeceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Tam sonucu bildirmek üzere şimdilik ben gidiyorum. Hoşça kalcan. Görüşmek üzere Ahmet. Haber vermeni bekleyeceğim. Gidiş gelişte dikkat et. Yollarda bir sorun yaşamayın. Hoşça kal. Şimdi de şu metni, isim fiil eklerinin cümle içerisindeki kullanımına dikkat ederek dinleyiniz. Unutkanlık Gamze tam giriş kapısının önüne gelmişti ki, ekmek almayı unuttuğunu fark etti. Çok karanlıktı ve kapının deliğini bulamıyordu. Çantasında bir çakmak vardı. Bunu hatırladı ve çantayı aramaya koyuldu. Çantasında bir şey aramak ve her defasında bulamamak onu çılgına çevirmişti. Şimdi en iyisinin kapının önünde oturmak olduğunu düşündü. Ben tam bir görme özürlüyüm, önümdeki şeyi bulamıyorum dedi kendi kendine. Karşısında bir gölgenin olduğunu fark etti. Gölgenin ona doğru gelişinden rahatsız oldu. Arama işleminden sıkılmış... Bir anda ortadan kaybolmak istemişti. Karşısındaki kişiyi gülüşünden tanıdı. Korkmak için fırsat arıyorum bende. Bu gülme annemin gülmesi dedi. Anne anahtarın yanında mı? Ben kapıyı açamadım diye sordu. Annesi elindeki ekmek çantasını Gamze'ye uzattı ve alışverişin ne çabuk bitmiş. Normalde bu kadar erken gelmezdin dedi. Gamze bu gidiş hiç iyi değil. Her şey çok pahalı dedi. Annesi bir yandan elindeki anahtarla kapıyı açmaya çalışırken, öte yandan anahtar kırılma noktasına geldi. Yine de açılmıyor bu kapı diyerek söyleniyordu. Gamze kapıyı kuvvetlice çekmek lazım. Oyalanma zamanı değil. Sana yardım edeyim diyerek elini annesinin elinin üzerine koydu. Dokunma hissi her ikisinde de bir ürperiş yarattı. Gülme krizi başlamıştı her ikisinde de. Son bir hamleyle açıldı kapı, artık içerideydiler. Ve Gamze annesine sımsıkı sarılmış, gülme krizinden ağlama krizine geçmişti. Türkçe öğreniyorum.